739, numaralı konu, devlet başkanlarına nasıl davranılması gerektiği hakkında Hazreti Abbas'ın oğluna nasihatta bulunması, evet, İbni Abbas şöyle anlatıyor, bir gün babam Abbas beni karşısına alarak bana şu nasihatta bulundu, ey oğul, görüyorum ki müminlerin emiri, halife, seni kendisine yakın kabul edip Hazreti Peygamberin ashabının yanı sıra seninle de istişarede bulunuyor, sana üç tavsiyede bulunacağım, Kulağını aç da bunları iyi öğren, birincisi Allah'tan kork ve müminlerin emirine hiç yalan söyleyip onu aldatma, ikincisi onun sırrını hiç kimseye söyleme, üçüncüsü ise yanında hiç kimsenin gıybetini yapma, bunu dinleyenlerden amir, İbni Abbas'a, bunların her birisi bin nasihata, veya dinara, bedeldir, dedi, İbni Abbas ise, bana göre de on bin nasihata, veya dinara, bedeldir, dedi.